Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve laqibetü lil mutteqin ve la uduana illa ala zalimin ve salatu ve selam ala eşrafil enbiye ve almurselin salavatullahi ve selamu taala aleyhim ve aleyna ecma'in. Elhamdülillahi neahmeduhu ve nesta'inuhu ve nesta'gfiruhu ve nauzu billahi min şuduru enfusina ve min seyyiat amalina min yetihillah fuhu almuhded وَمَنْ يَضْلُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَّا مُرْشِدًا Rabbil alemine hamdü ve sena Resul-i Zişan Efendimiz'e salatu ve selamdan sonra yegane yardımı Allah'tan dileriz. Nefsimizin şerrinden Allah'a sığınırız. Yardım edici Allah'tır. Allah bütün Müslümanları ehli tevhidi muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim Bugünkü münasebetimiz burada bulunmamızla ilgili münasebetimiz hepimize malum olduğu gibi kardeşimizin yeni dünyası münasebetiyle akik kurbanı hakika kurbanı ifa etmek için hepimizi buraya davet etmiştir ve akikle ilgili inşallah bugün bu vesileyle burada bulunmuş oluyoruz. Allah anneli babalı versin. Kendisini İslam'a kaim eylesin. Her seyircilerinde dinine ve vatanına ve ümmetine Rabbil Alemin onu bir yadigar olaraktan ilmi şeriatla, şeriat ilmiyle mücehhez olaraktan yetişmeyi nasip eylesin. Amin. Hazreti Allah onu ve bütün Müslüman evlatlarını çocuklarını, münafıkların zalimlerin ve dinsizlerin şerrinden korusun Rabbim. Evet değerli kardeşlerim Sizlere bugün Allah izin verirse bu konuyla ilgili olmasa da bizleri her zaman ilgilendiren, her zaman bağrımızı açan, anımızın şahında yazılan, yazılması gereken, hatırlamamız icap eden bir hadisi sizlere açıklamak istiyorum. Çok tatlı bir hadis. Açıklandığı zaman hakikaten onun sevincini kalbinizde hissedeceksiniz gönlünüzde onu farkına varacaksınız. Çünkü her zaman bu hadisi yaşıyoruz. Her zaman bu hadisin mealini gönlümüzde işletiyoruz. Evet. Ali bile Abbas Abdullah bin Abbas radıyallahu anhum. Anhuma İbn Abbas'tan Allah razı olsun ve onun babasından da Allah razı olsun. Şöyle diyor. Küçük bir çocuktu kendisi. Akıl baliğ olmamış idi. Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunmuş idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle beraber aynı ata veya deveye veya bir binmişler idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında idim diyor. Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında idim. Kuntu خلف النبي sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin arkasında idim. Eyvmem bir gün. Fakale dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Salatü şerife onun üzerine olsun ve cuma günü hiç unutmayınız en aşağı en aşağı 10 defa selavatı şerife getiriniz Resulü'l-şan Efendimiz üzerine sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü inna Allah ve melekatihi yusalluna alal-nebi ya İve'l Resulü'n Aminu Aleyhi ve Allah ve melekleri bile. Allah ve melekleri bile Resulü İsha Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Salleme salavat-ı şerife getirirler. Salavat-ı şerif Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, bizler ise dua. Bizler ise dua ederiz. Ondan dolayı Peygamber Efendimizin Sallallahu Aleyhi ve ismi alıldığı zaman değerli kardeşler içten böyle, içten canı gönülden Allahumma salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Sesli diyelim ki diğer kardeşlerimiz de eğer şayet bunu bilmekten şey ise onlarda hakaize bu sesimize isticab ederekten onlarda söyleyebilsin. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin. Çok kolay. Bunları devamlı her zaman söyleyelim. Özellikle de Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin adını duyduğumuz zaman. Evet peygamber efendimiz günlerden bir gün arkasındaydım diyor. Fakale dedi. Ya hulam, ey çocuk. Bakınız ne kadar güzel bir hitap ediyor peygamber efendimiz. Ya sabi demedi. Biraz şey olabilir. Ya hulam. Tatlı söz. Güzel. Yükseltiyor. Ey çocuk. İnni ve Sana öğreteceğim kelime. Birkaç tane kelime öğreteceğim diyor. Birkaç tane kelime öğreteceğim Ey çocuk diyor Resulü Şahin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İhfazullah yahfazke Sen Allah'ı koru Allah da seni korusun Sen Allah'ı koru Allah da seni korusun Peki o çocuk Allah'ı nasıl koruyacak Bizler Allah'ı koruyabilir miyiz Allahu Teala Hazrettir, hafız, kadir O her şeyi hafızdır Her şeye kadirdir yani Allah'ın emirlerini yerine getir. Yasaklarından kaç. Yasaklarından uzak dur. Emirlerini yerine getirmekle, Allah'ın o emirlerini getirmekle Rabbini sen korumuş olursun. Peki, sen Allah'ın emirlerini yerine getirecek olursan, Yahvaz ki Allah da seni korur. Allah da seni muhafaza yapar. Biz her zaman işin Allah'ın muhafazasını muhtaçız değerli kardeşlerim. Arabaya bindiğimiz zaman, Kontağı çevirirken Bismillah der, çeviririz. Onun ismiyle çeviririz. Arabamıza bindiğimiz zaman sağ ayağımızı atmaya çalışırız. Bismillah deriz. İşimizin başına geçtiğimiz zaman Bismillah deriz. Yemek yerken Bismillah deriz. Yola çıktığımız zaman Bismillah der, sefer duasını okuruz. Her şeyi Allah'ın adıyla başlarız. Çünkü Kulli emrin zibalin lem bi Bismillah ve hu Rivayete göre Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki herhangi bir önemli bir işi Allah'ın ismiyle başlamayacak olursan o işin sonu kesiktir, bereketsizdir. Bereketsizdir diye buyuruyor. Ondan dolayı bizler her işe başladığımız zaman bismillah'la başlarız. Namaza durduğumuz zaman bismillah'la başlarız. Namazdan sonra dualarımızı yaparken yine bismillah'la başlar, bitiririz. Kur'an-ı Kerim okuruyken, okumazdan önce Önce auzu besmele ile başlarız. Ondan sonra yine okuyacağımız dualar besmelerle başlarız. Her şey onun ismiyle başlıyor. Her şey onun ismiyle bitiyor. Yatarken dahi dua ederken gene bismillah'la başlarız. Her zaman bizim ağzımızda da tesbih. Raktibu elsine tukun bizlikle siz lisanlarınızı lisanlarınızı Allah'ın zikriyle şendendiriniz. Güzelleştiriniz diye rivayetler var. Bundan dolayı her işimizi Allah'ın adıyla yaparız. Sen Allah'ı korursan ey çocuk, Allah da seni korur. Allah'ın emirlerini tutar, ibadetlerini yerine getirecek olursan Allah da seni her zaman işin muhafaza altına alır. Onun için sabah namazı kıldığımız zaman, sabah namazını kıldığımız zaman sabah namazından sonra biliyorsunuz güneş doğuncaya kadar güneş doğuncaya kadar kim Allah'ı zikredecek olursa güneş doğduktan sonra kalkar iki rekat namaz kılacak olursa bir hac bir ömre sevabını veriyor Rabbil Alemin. Ümmeti Muhammed'in kerini görüyorsunuz. Ümmeti Muhammed ne kadar karlı, ne kadar faizli, ne kadar güzel ne kadar nece sahibi Ümmeti Muhammed. Beytullah'a vardığımız zaman iki rekat namaz kılıyoruz. Ne kadar sevabına nail oluyoruz? Yüz rekat Allah bizlere sevap veriyor. Ümmeti Muhammed'in yaşı kısa, yaşı kısa, ömrü kısa, yetmişi geçen pek az ama Hz. Allah öyle bir zamanlar yaratmış ki, öyle bir mekanlar yaratmış ki Ümmeti Muhammed o zaman Daha fazla kârlı çıkıyor Leyla Kadir gecesi 82 geceye muadil ediyor Yapmış olduğumuz ibadet 82 geceye bir gecede yapmış olduğun ibadeti 82 senenin ibadetini Allah sana vermiş oluyor Eytullah'a vardın 2 rekat namazı kaç dakika kılarsın En fazla uzun rekat e, Zammı süre okumuş olsan En fazla en fazla 10 dakika sürer Allah sana 101 rekat sevabını veriyor Ne kadar karlıyız? Ne kadar karlıyız değerli kardeşlerim aşıra gel, Aşıra günü Bir oruç tuttuğumuz zaman geçmiş senenin Günahını Allah affediyor Ne kadar sevap bizler için Ne kadar karlıyız Kıymetimizi bilmiş olsak Bu kıymetimizden başkalar da istifade edecektir Ama kıymetimizi bilmediğimizden dolayı Başkalara bulunduğumuz nimetler kapalı kalıyor Değerli kardeşlerim Evet ey çocuk sen Allah'ı koru ki Allah da sanı korusun Evet, ihfazullah Sen Allah'ı korursan, Allah'ı istediğin yerde onun yardımını bulursun. Biz elimiz açtığımız zaman yüzümüz tutmuyor Rabbil Alemine. Kulluk vazifesini yerine getirememişiz. İsterirken haya ediyoruz. Ama diyoruz ya Rabbi senin faziletin, senin ikramın, senin mağfiretin, gazabını geçmiştir diyerekten Allahımıza yalvarıyoruz. Kendimize baktığımız zaman herkes kendisini daha güzel bilir. Ne halde olduğumuzu hepimiz daha iyice biliriz ferdi olaraktan. Bundan dolayı, bundan dolayı bizler ne kadar ne kadar Rabbil Alemine yaklaşacak olursak Ne kadar O'nun emri ilahiyesini yerine getirecek olursak Hz. Allah'ın yardımını, nusretini istediğimiz yerde buluruz değerli kardeşlerim ve Sizler Allah'ın dinine, imanına, O'nun akidesine, İslamına yardım ederseniz Allah da sizleri yardım eder ve düşmanınızın karşısında sizleri sabit kılar Onlara karşı sizleri bir on gösterir. Onu yüz gösterir. Yüzü de daha fazlalar gösterir. Onların kalbine, sizlerin kalbin, sizlerin korkusunu düşürür. Onlar karşınızda asla sebat göremezler. Kaçar ve hemen heder olur giderler. Olduğu gibi nihayet. Daha önceki tarihlerde. Değerli kardeşlerim Hazreti Allah'ın emrini yerine getirir. Ondan hakikaten kulluk vazifesini yerine getirecek olursak Allah'ın yardımını her zaman önüne Bizde bulunuz değerli kardeşlerim bize se'el tefes elillah İzâ se'el tefes elillah Bir şey istediğin zaman Allah'tan iste ey çocuk Bir şey istediğin zaman Allah'tan iste ey çocuk Ve izâ tefes se'im billah Bir yardım bulun bulunacak Olursan Allah'tan yardım Dile başkasından yardım Dileme ey çocuk Vâlem bilesin ki ey çocuk İnnel ümmete Bütün millet Lev ictema toplanmış olsa ala enyen feuka bi şeyin bir şey menfaat vermek için bütün beşer toplanmış olsa sana menfaat vermek istiyorlar fayda sağlamak istiyorlar sana bir şey vermek istiyorlar senin gönlünü hoş kırmak istiyorlar toplan sana bütün met bütün millet toplanmış olsalar lem yen sana menfaat veremezler İlla bir şeyin kat كتبه الله Allah yazmış ise o menfaati sana verirler Allah yazmamış ise sana hiç kimse bir menfaat veremez. Değerli kardeşlerim ne kadar tatlı bir söz, ne kadar güzel bir söz, ne kadar önümüzü aydınlatacak bir söz değerli kardeşlerim. Ondan dolayı bizler beşer olarak bazı şeyler yapmaya çalışırız. O işler olmayabilir. Bazı şeyler ummaya çalışırız, meydana gelmeyebilir. Bazı şeylerden kaçarız, üzerimize gelebilir. Bizler bilemeyiz. Bizler bilemeyiz. E bilelim ki, bilelim ki bize verilen her şeyin, her şeyin hayırlısı olduğundan dolayı Allah bunu bizlere mukadder kılmıştır. Eğer bizim zararımız olmuş olsa, olsa zararımız olmuş olsaydı Allah bunu mukadder kırmazdı değerli kardeşlerim. Hepimiz toplansak da bir yeri gitmek istersek, bir kardeşimizi ziyaret etmek istersek, onun gönlünü almak istersek Allah yazmadıysa yolda kalır, gidemeyiz. Allah yazma diyse yolda kalır gidemeyiz. Kişiler bakarsın ki çok zengin insanlar vardır. Serveti alabildiğine taşmıştır. İmzadan aciz insanları görmüştürüm ben imzadan aciz insanları görmüştürüm. Hatta bir seferinde anlatmıştır bize genel müdürler. İstanbul'a gittim diyor. Adam cahil hiçbir şey bilmiyor. İstanbul'a diyor. gittim diyor. Oradan diyor fuar zamanıydı. İzmir'i atlattık diyor. İzmir'e fuarı gezdik diyor. Akşam oldu. Bir otele gideceğiz diyor. Otele gideceğiz ama gideceğimiz otellerde asla yer kalmadığını söylediler diyor. Dedim ki tercümana beni en güzel otele götüreceksin. Dedim diyor. gittik güzel bir otele. Oteli müdürünü gördük. Yer yok dediler diyor. Yerimiz kalmadı dediler bize diyor. Dedim ki diyor madem yeriniz kalmadıysa ben bu oteli şu anda satıl almak istiyorum. Bana satacaksınız dedim diyor. Ele deyince mecbur kaldı diyor. Bana bir oda boşaltmaya diyor. Bana bir oda boşaltmaya mecbur kaldı. İmzasını atmaktan da aciz bir kişi. Bunu ben şahsen gördüğüm bir kişi. Neyse fuarlarımızı bitirdik. Akşam ertesi gün veya ikinci gün döneceğiz. Uçak kaçmış. Uçağın kaçtı dediler diyor. Peki özel uçağınız yok mu kardeşim? Var dediler. Bastım diyor özel uçağa. Hemen diyor ciddiye indim diyor. Bundan dolayı menfaatlerin geleceği gideceği Rabbil Alemin takdirine bağlıdır. Melekleri ve yeri göğü yaratmadan önce Allah 50.000 bin sene önce Kaza ve kaderi yaratmıştır. Kalemi yaratmıştır yaz demiştir. Kalem yazmaya başlamıştır. Kalem yazmaya başlamıştır. Bundan dolayı değerli kardeşlerim bazı üzücü haller olursa asla üzülmeyelim. Diyelim ki Allah bana bunu hayırlı kılmış da başıma gelmiştir. Bazı hallere ulaşamayacak olursak ona da üzülmeyelim. Allah bana bunu hayırsız kılmış ki başıma gelmemiştir. Çok dualar ederiz. Allah'a yalvarırız. Her şeyin olmasını isteriz veya bir kişinin kahredilmesini isteriz. Bu dua evet ellerin kalktı. ellerin kalkıp da yapılan duaları Allah reddetmez. O dualar eğer şartlarda bulacak olursa ya gelecek velayide eder, ya Allahu Teala Hazretleri bunun karşılığını sana ahirette verecektir. Ve da mutlaka o dua şartını bulmuş ise Allah sana o duanın karşılığını verecektir değerli kardeşlerim. Evet istediğin zamandan Allah'tan iste ve bilesin ki bütün millet toplanmış olsa sana zarar vermek için zarar veremezler. Asla zarar veremezler. Toplanmış olsa sana menfaat vermek için gene de sana menfaat veremezler eğer Allah yazmamış ise. Allah yazmamış ise. Evet değerli kardeşlerim, bu hadisi şerif, bu hadisi şerif hadis ulemalarının nazarında en büyük, en büyük hadislerden bir tanesidir. En büyük hadislerden bir tanesidir bu hadisi şerif. Çünkü bu hadis şerif bütün beşeriyetlerin fertlerini ilgilendiren, her gün hayatımızda yaşadığımız olayları gözümüz önüne getirip de o olaylara karşı alacağımız tedbirleri gösteren bir hadistir gösteren bir hadistir. Ondan dolayı Allah'ın Resulü zamanını nasıl değerlendirmiştir? Beraber giden küçük bir çocuğu bağrına basaraktan, halini düşünerekten, zamanının kıymetli olduğu, olduğu halde o zaman esnasında bile kısa dahi olsun o çocuğa bu sözleri öğretmiştir. Ey çocuk ben sana birkaç kelime öğreteceğim. Onları muhafaza et, onları koru, onları ezberle diyerekten o çocuğa bu nasihattan bulunmuştur. Bu kelimeleri aşılamıştır Allah'ın Resulü. Evet o çocuğa söylenmiştir ama o sözün hepsi bizlere şamildir. Kıyamete kadar, kıyamata kadar eserini koruyacak bir hadistir değerli kardeşlerim. Biz de nerede olursa olalım, yardımı Allah'tan dileyelim. Üzerimize yazılan vecibeler yerine getirelim. Bir takım haramlardan kaçalım. Bir takım haramlardan kaçalım, haramı haram görelim, helalı helal görelim ki o zaman diyelim ya Rabbi senin bizlere vermiş olduğun o güzel aklın değerini kullandık, yerine getirdik, muhafaza ettik diyerekten Rabbimize, Rabbimize yalvardığımız zaman yüzümüz olsun, elimizi kaldırdığımız zaman bağrımızı aşaraktan, hakiki bir kul olaraktan, değerli bir Müslüman olaraktan Allah'tan isteyelim isteyeceğimizi çünkü o açılan elleri asla boş çevirmeyecektir. O lütuf sahibidir. İhsan sahibidir. Onun gazabını rahmeti geçmiştir. Rahmeti her şeyin önündedir. Ondan dolayı değerli kardeşlerim bu hadisi şerifi bu hadis şerifi o şekilde bizlerde muhafaza yapalım. O Abdullah bin Abbas'a öğretilen hadisi hepsine, hepimiz öğrenmiş olalım. Yardımı Allah'tan diley dileyelim. Dilediğimiz zaman Allah elimizi, Allah'a açalım. Ve Rabbil Alemin'in bizlere farz olduğu vecibelerini yerine getirelim Başkasına asla boyun eğmeyelim Çünkü bizler öyle bir varlığız ki Öyle bir varlığız ki değerli Müslümanlar En hakiki, en şerefli azamızı bile Azamızı bile kişilere karşı selam verirken eğmekten, eğmeyiz Ancak bunu yere süreriz Çünkü yere süreriz Yer bizim madenimizdir Onu da niçin süreriz? Allah için süreliz ve orada Subhan Rabbiyal Ala Ben yüce Rabbimi 90 sıfatlardan tenzih ederim. Ben yüce Rabbimi 90 sıfatlardan tenzih ederim. Ben yüce Rabbimi 90 sıfatlardan tenzih ederim diyerekten en eşref azamızı bile yere sürebiliyoruz onun uğruna ve orada yapmış olduğumuz duaları da Rabbil Alem'in lutfuyla kabul ediyor çünkü kul en yakın anını Allah'a nerede yaşıyor? Secdede iken yaşıyor. Secde dua yeridir. Secde yalvarma yeridir. Secde tevazu yeridir. Secde zillet yeridir. Kendini zelil göstereceksin. Günahım çok ya Rabbi. Beni affet ya Rabbi. Bizleri koru ya Rabbi. Zürriyetimizi koru ya Rabbi. Bana hakiki hakiki ilham nasip eyle de senin dediğin gibi bir Müslüman olayım. Senin dediğin gibi ümmeti Muhammed'e, Muhammed'e layık bir ümmet olayım. Diyerekten secdede yalvarıyoruz Uzatıyoruz icabında secdeyi Secdeyi icabında uzatıyoruz. Genellikle nasile namazlarında secdemizde daha fazla uzatıyoruz. Niçin? Çünkü secdede en yakın anımızı Rabbimize o zaman yaşıyoruz. Ondan dolayı secdemizi uzatıyoruz ve dua ediyoruz. Çünkü orası tam dua yeridir. O dua yerinde de kendimizi göstermek istiyoruz. Evet değerli kardeşlerim, hadis-i şerif böyle. İkinci bir hadisi sizlere açıklamak istiyorum. Ebu Hüreyre radıyallahu anhu. Allah bundan razı olsun. Büyük bir sahabeydi. Peygamber Efendimizi her zaman cemalini gören bir sahabeydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok hizmet eden bir sahabeydi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu ki Resul-i buyurdu ki Biz et ve kemikten meydana gelen bir varlığız. Et ve kemikten meydana gelen bir varlığız. Bu et ve kemik bütün azalarımızın Rabbimiz, Rabbimize karşı yapması gereken ibadetler vardır değerli kardeşlerim. Gözümüzle yapan ibadetler vardır. Kalbimizle yapmamız gereken ibadetler vardır. Vücudumuzla yapmak gereken ibadetler vardır. Öyle bir ibadet ki hem gözümüzle hem kalbimizle hem vücudumuzla yapılan bir ibadet o da namazdır. Namazda durduğumuz zaman gözümüzle ibadet ediyoruz. Gözümüzü kapatmıyoruz. Ağzımızla izadi ibadet ediyoruz. Ayakta duruyoruz, secdeye gidiyoruz. Kalbimizle ibadet ediyoruz. Kalbimizi Rabbimize bağlıyoruz. Dilimizle ibadet ediyoruz. zami sure Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Zikre diyoruz. Namaz namazın içerisinde bütün zikirler, bütün ibadetin şekilleri vardır. İşte bundan dolayı da Resulü Şan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Es <Sessizlik> salatu imadud din Men ekamuha fekat dîn. Ve men terekahe fekat dîn. <Sessizlik> Namaz dinin direğidir Namaz dinin direğidir Namaz dinin direğidir Kim ki namazını kılarsa Dinini ayakta tutmuş olur Kim ki namazını heder edecek olursa Namazını heder edecek olursa Dinini yıkmış olur diye buyuruyor Bundan dolayı Allah Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazreti Allah Celle Celaluhu Resul-i Şan Efendimiz'i huzuruna çağırdığında namazı orada farz kılmıştır. Evet elli namaz, elli dikkat kılınmıştır ama Hz. Resul-i Şan Efendimiz daha sonra çabasıyla Aşağı çekilerekten beşe inmiştir. Ve sonunda demiştir ki Peygamber Efendimiz kim bu beş vakit namazı kılacak olursa Allah ona elli rekat sevabı verecektir. Elli vakit sevabı verecek demiştir. Bundan dolayı değerli kardeşlerim ya namazını cemaatta kıldın. Sabah namazını da cemaatta kılacak olursan sabaha kadar sanki namaz kılmış sevabını veriyorsun. Namaz kılmış kadar sevap alıyorsun. Camiye giderken her adımını Allah sevap veriyor. Gelirken her adımını Allah sevap veriyor. Camiye giderken her adımına günah döküyor. Gelirken her adımına günah döküyor. Da camide durduğun müddetçe sen ibadet yapmış oluyorsun. Bu kadar namazın fadileti var değerli kardeşlerim. Evet, namaz böyleyken evet salatü din. Namaz dinin direğidir. Namazı ihmal etmeyelim değerli kardeşlerim. Şeytan gelir sana vesvese verir. Şeytan iki kısım biliyorsunuz. Bir görünen Görünen şeytan var, bir de görünmeyen şeytanlar var. Bir düşman, iki tane. Bir gördüğümüz düşman var, bir de görmediğimiz düşmanlar var. Gördüğümüz düşman cephede savaş edersin, düşmanı görürsün orada. Karşı karşıya savaşırsın. O sana atar, sana onu atar. Galibiyet kim ise, Allah takdir ettiyse onun olacaktır. Ama görünmeyen düşman ise nefsin ve şeytanındır. Nefis ve şeytan bunlarda düşmandır ve görünmüyor, göremiyorsun ama Allah bu innde şeytan alekum meduv mubiin. mubin şeytan sizin için açık bir düşmandır. Şeytan sizin için açık bir düşmandır diye buyuruyor. Bundan dolayı göremiyoruz ama Allah beyan etmiş. Nefis de gene hakaize Ezan okunduktan sonra ya biraz sonra kılarsın, cemaat takılma, burada kıl, aynı sabah anlasan, ne lüzum var? Gayet yorgunsun kardeşim der, nefis bakarsın ki sana namazı evde kıldırmış. Ya da daha geçsin ya, namazı daha sonra da kılabilirsin. 30 yaşındasın, 25 yaşındasın, 40 yaşındasın, hale bir 60'a ulaş, ondan sonra namazı kılarsın diyerekten nefis seni bu şekilde desiseyle aldatabilir. Bu da işte görünmeyen düşmanlardır. Bu düşmanlardan da kendimizi korumamız lazım. Bunların şerri tekinden daha zordur değerli kardeşlerim. Onun için Resulü Efendimiz o büyük savaştan döndükten sonra küçük savaştan büyük savaşa döndük deyince sahabeler dediler ki ey Allah'ın Resulü, ey Habibullah, ey Resulullah bu savaştan büyük bir savaş var mı deyince evet o da vardır de. O neymiş? Nefisle mücadele yapmak, yapmak. nefse galip gelmek, şeytanı gelmek. En büyük şeytan düşmanımızdır. En açık düşman nedir? Gördüğümüz düşman. Karşımızda gizli düşman olaraktan hem nefis hem de gizli şeytan o bizim düşmanımızdır. Ondan dolayı değerli kardeşlerim nefsimizin her ağzamızın Rabbimize karşı yapmamız gereken, yapmamız gereken nedir? Sadakalar vardı. Yolda gidiyorum. Bir tanesine yardım edeceğim. Elimle yardım edeceğim. Bu elimle yapılan sadakadır. Bir kardeşime ben... Kur'an-ı Kerim okuduyorum. Dilimle okuduyorum. Dilimle yaptığım sadakadır bu. Bir kardeşime dua ediyorum. Kalbimden dua ediyorum. Dua yapmış oldum. azamla yapmış oldum. sadakadır bu. Sadakadır bu. Evet, kulliyum tatav ofi şems her gün doğduğu zaman azalarımızın sadaka da Allah'a vermemiz lazım. Bunlar bile sadakadır değerli kardeşlerim. Evet, tadir ben işte beyne isneyin sadaka iki kişi arasında Aralarında sadaka sağlamak için düşmanlığını götürürsün Bu bir sadakadır İki tane kardeşimiz var İki tane komşu var Veya komşularımız var Veya insanlar var Dargınlar birbirlerine Bizler ona seyirci kalamayız Gideceğiz onu onun yanına getireceğiz. Onu onun yanına getireceğiz. Onları ıslah edeceğiz. Onları düzelteceğiz. Ve onları barıştıracağız. Barıştırmak için elimizden gelen gayreti yapacağız. Bu bizim görevimizdir. Ümmeti Muhammed'e yakışan neyse onu yapmak mecburiyetindeyiz. Küstürsün bana ne diyemeyiz değerli kardeşlerim. Birbirimize gelmek, gitmek, yüzümüze gülmek, birbirlerimize tatlı sözler, tatlı sözler bile sadakadır. Bunları ihmal etmeyeceğiz. Maalesef Son zamanlarda bu gemi bu gemi mevcuttur toplumumuzun içerisinde Ey bir şey değildir. Burada görürsünüz değerli kardeşlerim. Epeyden beri sohutta yaşamaktayız. Her kabilelin bir reisi vardır. O reis gelir, meclise oturur, yerleri gelir onun anından ya yakasından öperler. Onun sözünü dinlerler. Haftada bir toplantı yaparlar. Bunların aile toplantıları henüz bozulmuş değildir. Ama bizlerde maalesef esefle konuşuyorum. Hakikaten de aile üstle şeyle üsle, tamamen çözülmüştür. Birbirlerini tanımaz hale gelmiş. Ne küçük büyüğü, ne büyük küçüğü tanıyor. O hale geldik. Ondan dolayı değerli kardeşlerim, üzerimize düşen çok büyük vazifeler vardır. Bu vazifeleri ihmal edecek olursak, bu Allah korusun kanser hastalığından daha tehlikelidir. Bir toplum bozulacak olursa, toplumun bozulmasıyla bütün fertler sıkıntı çeker. Bütün fertler bozulur. Bir yalan yayılacak olursa, Fertlerin, fertlerin arasında, Allah korusun, bir kanserin tehlikesinden daha fazla tehlikelidir. Bir aile bozulacak olursa, birbirini tanımayacak olursalar, birbirlerine gidip gelmeyecek olursalar, düşmanlık daha fazla artar. Bundan dolayı sevgi ve saygımızın artması için mutlaka gidip gelmemiz, birbirlerine ziyaret etmemiz, hal ve hatir sormamız elbette ki çok önemli değerli kardeşlerim. Ve tuayinun rejule fî dabbetihî. Sen bir Müslüman kardeşine Veya herhangi bir insana Atına bildiriyorsun Eşeğine bindiriyorsun Arabasına bindiriyorsun Bu bir sadakadır Bu bir sadakadır değerli kardeşlerim Evet ona sen bir şeyler öğretiyorsun sadakadır Tatlı söz söylüyorsun Ona o bir sadakadır O onun için sadakadır Evet bunları yapmak gayet kolaydır Bunları herkes yapabilir Herkes işleyebilir Ancak ufacık bir azimete ihtiyacı var Bu azimet nedir? Allah rızası için yapıyorum. Buraya geliyoruz, birbirlerimizi ziyaret Allah için geldik. Allah için buluştuk, Allah için bir araya geldik, Allah için dağıldık ve gelecek hafta Ya Rabbi nasip etler, tekrar bir daha bulaşak diye de bu azimette, bu sevgiyle ayrıldık. İşte değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, salatu ve sellem onun üzerine olsun, Medine-i Münevvere'ye geldiğinde ilk vazifesi ne oldu? İlk vazifesi sahabeleri kiramları ne yaptı? Ensalla muhacirleri, ensalla muhacirleri bir araya geçirerekten onları kardeşlik ilan etti. Siz kardeşsiniz dedi, siz bir aradan geldiniz dedi, peygamberinizimiz dedi, ben aranızdayım dedi, Rabbiniz bir dedi. İlk vazifesi bu oldu değerli kardeşlerim. Çünkü bir araya gelmek, kenetleşmek en büyük kuvvet ve gücdür. Bundan dolayı, bundan dolayı İslam, İslam devletini kurmamız, kurduğu için Peygamber Efendimiz kurması için ne gerekiyordu? Ensallarla muhacirler kardeş etmesi gerekiyordu. İlk yapmış olduğu vazife Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ensallarla muhacirleri bir araya getirip onları kardeş olarak şey Ondan dolayı Ensallardan gördük ki bir bahçesi olan kardeşine veriyor. Bir evi olan kardeşine veriyor. Kıshus olan kardeşini servetlerini paylaşmaya başladılar. Servetlerini taksim etmeye başladılar. Ensar kardeşlerimiz, muhacirler geldikten sonra muhacirler hiç gariplik hissetmedi. Sanki aynı diyarlarında yaşıyorlar. Çünkü onlar Allah için hicret ettiydi, Allah'ın hicretmişlerdi. Allah'ı sevmek için ibadeti yerine getirmek için daha fazla Rabbil alemine kulluk yapmak için o sevgili diyarlarını terk etmişlerdi. Allah da onlara öyle bir zemin hazırladı ki. Öyle bir zemin hazırladı ki. Öyle bir millet hazırladı ki. Öyle bir kabine hazırladı ki. Memleketlerinde olsa aynı sevgiyi, aynı saygıyı göremeyeceklerdi. Böyle yaşadılar. Böyle dünyaların im imar ettiler. Bu şekilde bu şekilde İslam Devleti'nin temelini attılar. Böyle kardeşlik temelini attılar. Bu kıyamete kadar devam etmesi gerekiyor. Bu bir örnek bir harik hari Harekettir. Örnek bir hare harekettir değerli kardeşlerim. Bundan dolayı bizler biz olaraktan ümmeti Muhammed olaraktan, sahabelerden birer parça olaraktan elbette ki onların gelecesine ulaşamayız ama Onların aynı yolda bizde yürüyebiliriz. Aynı hareketi yapabiliriz. Çünkü bizler, Peygamber Efendimiz'in buyurdu ki, benim kardeşlerim bizlere kardeş diye buyurdu. Dediler, Ya Resulallah peki onlar senin kardeşin, biz de siz benim sahabemsiniz. O gelecekler benim kardeşim diye buyurdu. Biz Peygamberimiz bizlere kardeş dedi. Bu kardeşliğin hakkını verelim Allah aşkına. Onu sevdirelim, sevelim. Onun sevgisi her zaman kalbimize yaşasın. Şu çocuklarımıza, Dillendiği zaman, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın aşkını onlara verelim. Kalplerine yazalım, beyinlerine işleyelim. Onlar Muhammed'in kim olduğunu, Rabbil Alemin marifetleri ne olduğunu bilmeleri gerekiyor. Çünkü bunlar değerli kardeşlerim bizden sonra İslam Beşalesini diğer insanlara aktarmak için en büyük eleman olacaktır. Belki de senin çocuğun büyük mürsüde olacaktır. Belki de senin evladın, senin evladın, senin vefatından sonra en hayırlı bir evlat olaraktan seni hayırlı anacak ve andıracaktır. Bundan dolayı evlatlarımıza İslami terbiyeyi, Kur'an-ı Kerim'i, Peygamber sallallahu aşkını, siyeri sahabeyi, peygamberlerin hayatlarını güzel bir şekilde Eğitim yaraktan buna terbiye nebeviye peygamber peygamber terbiyesi olaraktan bunları verelim. Değerli kardeşlerim ufacık bir ihmal etmek nefsimizi Allah korusun bizi felakete götürebilir. Zahiri düşmandan, batını düşmandan kendimizi korumasını bilelim ve korutalım. Herkese zahiri düşman kimdir? Batını düşman nedir? Nefisle adalet, nefisle beraber mücadele yapmak nasıl olacaktır? Bunları güzel bir şekilde önce nefsimize, ailemize, daha sonra da diğer yavrularımıza, ümmeti Muhammed'e bizler önder olalım. Merâ minkum münkeren felugayruhu biyedi feillem yasladı febilisâni feillem yasladı ve zâlike etafun iman. Bir Müslüman kardeşim gördün yalan söylüyor, kötülük yapıyor, münker bir şey yapıyor, bana nedir demeyeceksin. Onu ishat edeceksin, elinle kurtaracaksın, senin görevin kardeşim. Olmuyor dilin de Olmuyor, dua edeceksin. Ya. Onun yaptığı o fenalıklara göz yummayacaksın. Onu fazla şımartmayacaksın. Ya. Ona sen, ona sen güzel şeyleri anlatacaksın. Çünkü bu vasıf sende var. Allah seni bu vasıfı övmüştür. Kündüm hayra ümmetin. Milletlerin en hayırlısı sizlersiniz. Milletlerin en hayırlısı sizlersiniz. Ne kadar güzel bir vasıf. Bizler milletlerin en hayırlısı. Ümmeti Muhammed'in. İnned dini indellahi i̇slam İslam dinine mensup olan birer fertleriz. Ne kadar güzel bir onur. Ne kadar güzel bir şeref değerli kardeşlerim. Bu şerefi kalbimizde yaşayalım. Yaşatalım. Şenlendirelim. Gülelim güldürelim. Ufuklara bunları yayalım. Küçük o zihinlere o yavrularımıza peygamber sevgisini aşılayalım ki onlar bununla yetişecek olursa dünya tekrar yüzü gülecektir çünkü dünyanın kurtuluşu değerli kardeşlerim bizim elimizde cevher olarak da Müslümanlar'ın elinde bu cevher Kur'an-ı Kerim bu Kur'an-ı Kerim bütün beşerin Kur'an-ı Kerim'idir belirli bir millete inmemiştir peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risalesi herkese şamil ve kamildir Bundan dolayı, bundan dolayı ne kadar güzel bir kalede olduğumuzu bilelim. Bunun farkına varacak olursak bir şeyler yaparız. Samimiyetimiz, azmimiz artar, gönlümüz hoş olur. Çünkü yaptığımız işler, bu sözler kimin için? Allah rızası için. Aha ben yoruluyorum. Kardeşimiz ders veriyor. Siz bu kadar gelmişsiniz. Zamanınızı harcamışsınız. Buraya gelmişsiniz. Niçin geldik buraya? Allah için geldik. Birbirimizde manfaatımız yok. Allah için geldik. Bu bir ihlasdır işte. Bunu yapacak olursa bunun karşılığını bana Allah verecektir. Ha Diğer kişiler Allah razı olsun razı olmasın. Zaten bunun için yapmıyor. La nuridimünküm cezael ve la şukura? Ebu Bekir <gülüyor> radıyallahu anh halif olduktan sonra ne dediler? Hayva. Ebu Bekir halif oldu. ne koyunumuzu sağacak ne sığırımızı getirecek, ne develerimize ilgilenecek dedi sahabeler diğerleri. Çünkü bu Bekir bunları hizmet ediyordu. Halif oldu. Bundan sonra bunu yapmaz dediler. Ne dedi halife olaraktan? La nuridi mümkün cezaen ve la Bir karşılık, bir de teşekkür dahi istemiyoruz. Çünkü eğer biz bunları Allah için yapıyor isek, Allah bunun karşılığını bizlere verecektir. Onun için yaptığımız her işin, her işin verilecek sevabını eğer Allah'tan dileyecek olursak bu iş hem lezzetli olur hem kârlı olur hem de sonsuz olur. Hem de sonsuz olur. Allah'ın verdiği rızalar sonsuzdur. Onun rahmeti sonsuzdur. Şu kadar olacak diye bir şey yoktur. O verdiği yere verir. Önemli olan onun vereceği makama gelelim. Onun vereceği şeyler işleyelim. Önemli olan onun dediği gibi, onun dediği gibi şeyler yapmaya çalışalım. Aciz ve naciz olaraktan. Ve diyelim Allah'ım, ey benim Rabbim, benim gücüm bunu yetiyor, buna yetiyor. Ya Rabbi taksiyemata affeyle. Hatamızı affeyle. Ya Rabbi senin rızanı benden esirgeme. Ümmeti Muhammeden esirgeme. Ya Rabbi sen bizlere İslam'ı gayret ver. Sahabelere nasıl vermiş isen, Ebu Vekilleri Osmanlara nasıl vermiş isen, sen bizleri gafletten kurtar. Ey bizim Rabbimiz diyerekten. yalvar olursak o bizim sırtımızı suatlar. Onun rahmeti boldur ve sonsuzdur. Onun rızasını kazanmak eğer bilecek olursak çok kolaydır değerli kardeşlerim. Ufak bir yürümekle Ufukumuz açılır. Yolumuz aydın olur. O yolda yürüyecek olursak peygamberin yolunda inanın ki hem sağlı hem de sollu bütün tehlikelerden de Allah bizleri korur. O gulama Anlattığı gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eh yafaske, sen Allah'ı korursan Allah da seni korur. Bu şekilde değerli kardeşlerim yaparsak Allah bizleri her zaman Koruyacak çünkü o hazır ve nazırdır. Nerede olursak olalım o bizim yaptığımız bütün hareketlerden haberdardır. İnnehu ahade bi şeyin ilme. Hazret Allah bütün ilim ile bizlere şamildir ve kamildir. Rabbil alemi'nin huzurunda hiçbir şey kaybolmaz. Ondan dolayı kiramen katibim vardır zaten güzel olupdan görevlendirilmiştir bunlar. Bunlar bizimle beraber de 24 saat ayrılmazlar. Bunlar boşa değiller. Bunlar yapmış olduğumuz amelleri ince kadar yazıyorlar. Sağdaki de yazıyor, soldaki de yazıyor. İstiyor, isteriz ki şu sağdaki daha fazla bir şeyler yazsın. İsteriz ki soldaki keşke eli hiç kaleme ulaşmasın. Bir şeyler işlem de bunu da arz ederiz. Evet, arz etmek de olmuyor değerli kardeşlerim. Adam Allah'ın rızasını kazanmak için şehit oluyor. Canını veriyor, malını veriyor, malını. "Ya benim malım, canım, geç o yolda." diyor. "Yalınız ben Allah'ın rızasını kazanırım." Ondan dolayı değerli kardeşlerim Allah'ın rızasını arz edersek Allah bize onu. Tevfikiyet Allah'ın elindedir. Allah isterse biz istersek koşmayı. Ona layık olursak Allah bizleri tevfikiyeti de esirgemez. O bizleri bütün hayırlara muvaffak eyler. O bizleri bütün hayırlara muvaffak eyler. Çünkü o bizim Halik'imiz, Rabbimiz. Hadiye hidayete götüren odur. Hidayetten de alan odur. Önemli olun biz olan bize olan görevi yapalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere göstermiş olduğu o çizmiş olduğu o yolda yürüyelim, elimizi Allah'a açalım ötesinde Allah'a bırakalım çünkü innehu veliyyü tevfik muvaffakat eden her şeyi Allah'tır Allah hepimizin yardımcı olsun ve ahiru davane enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve Muhammed ve ala ala seyyidine Muhammed Allah razı olsun